Alhamdülillahi Rabbil Alemin Hamdan kesiren, tayyiren, mübareken fiyat ala kulli halin ve fiyat kulli hiyin Kemayen ve celali ve zi hijmi veli azimu sultanik ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel Akhirin, Muhammedin ve ve sahbidi ecma'in ve men tebi'atuhu fi ifsanin ila yevki emma vah Aziz ve Muhterem Kardeşlerim, Muhterem Cemaatin i Evliya Evliyaullah'ın büyük Sofiilerin, Pirlerimizin, Mürşitlerimizin hayatları ve mübarek selamları, sözleriyle ilgili çok kıymetli bir kitabı Habakat-ı Sofiye'yi okuyoruz. Ebu Abdirrahman Rahma Eski'nin Türkiye tercümesi yapılmamış olan çok kıymetli bir eseri Baskısı da büyük bir ailem tarafından hazırlanmış Nuretkin Niifliküeyde Mısırlı alim Profesör Eshel Üniversitesi'nin alimlerinden, Süneydi Bağdadi Hazretlerinin hayatı ve sözleriyle ilgili görümünü devam ettiriyoruz. Bunların izahı okunmasına geçmeden önce başta Peygamber Efendimizin mübarek ruhu u pakine diye ve sonra onun alinin, ashabının ehbahının, akbabının, ikvanının külafasının cürriyet-i tayyibesinin ezraicinin etbaının ruhları hediye olsun diye hafzaten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, Peygamber Efendimiz'in manevi varisleri Evliya Allah'ın mukarrebi ve Meşayid-i Varsıl'ın cümlesinden ruhları için Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'da Şehidimiz Muhammed Said'i bu çevreye kadar Turku aliyyelerimizden zera eylemiş olan firan-ı saadat-ı ruhları için eserin müellifi ve eserin ismi geçen Evdiya Allah'ın ravilerin, alimlerin ruhları için uzaktan yakından bu ders için buraya gelen siz kıymetli kardeşlerimizin de ahirete geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin afa-u ümmahat, eczad-u ceddat, akraba-u talikat, ihvan-u afavat, evlat-u ruhları için biz yaşamakta olan Müslümanların da tevfikat-ı samedaniyeye mazhar olmamız için Rabbımız bize tevfikini rafik etsin de ömrümüzü rızasına uygun geçirelim. Amal-i sariha, ibadat taat, hayrat hasenat işleyip Allah'ın sevdiği kulları zümmetine biz de dahil olalım. Huzuruna, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, on bir ihlas-ı okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eserim bir baskısı var. Bu baskısının 158. sayfasında bulunan 8 numaralı paragraf. Paragraflar da numaralanmış, onun için bulunması kolay. Bismillahirrahmanirrahim. Müellif diyor ki, rahmetullahi, seni to naskr ne ebi nassrinil abbar. Yakut Şemit ve Ahmedet Nil Ala, Yakut Şemit ve Ebabek Nil Melahitli, Şemit ve yani hocalı, nactın, ukiyel abd fi, fakat diyeceğiz, nactın lil abd, an nactın lil hak. resma.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 tasavvuf büyüklerine karşı muhabbetiniz var mı? Var. Tamam. O zaman o büyükleriniz bakalım tasavvufu nasıl anlamışlar, nasıl yaşamışlar diye düşündüğünüz zaman tabii onların hayatlarını ve eserlerini, sözlerini, masyatlerini öğrenmek gerekiyor. Diyor ki, Ebu Abdurrahman Esqulam, Nişapur şehirinde yaşamış olan meyilir büyük alim, Deniz Kilem kabilesine Aslı Arap. Bu diğerler, Emeviler ve Abbasiler zamanında fethedildi. Oralara Arap orducuları kuruldu. Arap kabileleri geldi yerleşti. Halka onlar İslamı öğrettiler, halkla karıştılar.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 ee, nasıb isimli alimden işittim ki biliyorsunuz eski devrin alimleri ilimden para kazanmazlardı hafızlıktan hocalıktan, ilimden efendim öğrettiklerden para almazlardı öğrettiklerini Allah için öğretirlerdi para kazanmak için bir iş yaparlardı bir hüksemleri olurdu gericilik yapardı şişecilik yapardı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 geliyor çoğulu. Koku demek. Koku ve kimyevi ilaçlar ve malzeme satan dükkanı varmış adamın. Neden? Kimseye yük olmadan kazanayım, helal dokma kazanayım, hem helal lokma yiyeyim, hem de helal lokmanın fazlalığıyla, kazancının fazlalığıyla başkalarına da hayır hasenat yapayım diye düşünürlerdir. Bu çok yüksek bir duygu.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 müsaade ettiler. Çanak tuttular. Zemin hazırladılar. Öyle de planladılar. Gazeteler şimdi yazıyor. Beş yıl önceden, on yıl önceden bu işleri planlamışlar. Neden? Zalim adam, kafir adam, Allah'ın sevdiği insan, sahtekar adam, İslam, İslam güzel. İnsan Müslüman olmadıktan sonra güzel olması mümkün değil. Madem ki Müslüman değil, madem ki İslam'ı anlayamamış, işte böyle Böyle katlar olur, böyle hunhar olur, böyle zalim olur. İşte misalleri 20. yüzyılda. Avrupa medeni filan değil muhtemelen kardeşim. Avrupa refah, yani refah seviyesi yüksek, zengin. Ama nasıl kazanmış bu zenginliği? Dünyayı soyarak, yakarak, yıkarak, sömürerek kazanmış, zengin olmuştur. Burunları kafkağında, kibirli, kalpleri taş gibi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 tabi azap bu kabirde azap feyat-ı başlıyor ve kendisini tatman çalışıyor ben müslümanım ben kafir değilim ben mümin bir kulum benim için azaplandırıyorsunuz diyor kabirde bu duruma uğradığı için başına topuzla ateşten topuzla azap melekleri vurup kabir ce cehennem gibi ateş olduğu için ben müslümanım diyor evet sen müslümandın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 papazları yaptırıyor. Güya din adamı yaptırıyor. Neden? Dinleri bozuk da ahlakları da yok da onun için. Her şeyleri boyama, gökselme. Dışı güzel, içi derbat. Dışından kravatlı, temiz giyimli, ütülü, ama kalbi şeytan kalbi gibi. Kafası şeytan kafası gibi. Bunu bilmemiz lazım. Bizimle alay ediyorlar. Dünya üzerindeki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 ve Müslümanlar kuvvetli olduğu zaman gürmetmemiş. Kendi ülkesinde yaşayan gayr Müslümanların kiliselerine dokunmamış. Havralarına dokunmamış. Ticaretlerine dokunmamış. Mallarına dokunmamış. Hanımlarına dokunmamış. Asırlarca rahat yaşamışlar aramızda. bayramımızın altında. Hudutlarda biz onlar emniyetle yaşay yaşaması için...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 dinini satarak para kazanmamak için aktarlığı orada. incelik orada. Günlük kazancını kazanınca dükkanı kapatırlarmış tamasını bağlaşırlarmış. Neden? E bugünkü ihtiyacımı karşıladım. Yem önce biz rızkınca biz. Yeni gün yeneriz. Yarın çalışırım, yarın günü kazanırım demişler. Yani fazla da öyle para toplamaya da işlerinde hırs yok yani. Yekul, Ahmet Ahmedet'ten ala yekun. Ahmedet'in ala'h'ta yani işaret kayıp var. Efendim, bu hemen anlamlıymış. Bezazmış. Bezaz da bezçi demek. Yani o da o da bir meslekte para kazanıyor. O da sömürücü değil. O da başkalarının zımnan kazanan biri. Yani muaseren bir Ebül Ferec ve Ahretî Ahmed el-Eyübet ni e, şempos el mukri el meşhur yani falan cezadan muhassırdıydı el mütevaffa senede semanide işleri ne vesile semiyen 328 senesinde Hicri devam etmiştir diye bilgi veriyor neden kitap ilmi olduğu için her şeye sakıda bilgi veriyor onlar. Semih ve ebadek denir, mela'ı yakul. Bu üçüncü şahıs, ravi, diyor ki, Semih sül Güneyde, yakul. Güneydi Bağdadi'nin şöyle dediğini işittim. İşte İslam'ın ilim usulü budur. İslam'da bir sözün nereden çıktığını nasleden söyler. Ben bunu falanca şahıstan işittim. O falanca'dan işitmiş, öteki o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 ne buyurmuş? اِنَّمَا حَدَ isim Yani tasavvufa na'tın uqina abdufi. Bu tasavvuf denilen şey, kulun içinde, içine sokulduğu, içinde ikame olunduğu bir haldir. Bir na'tır, bir sıfattır, dedi. Yani tasavvuf nedir? Tasavvuf bir haldir, doğru. Tasavvuf laf değildir. Haldir, yaşamdır. Adam nasıl yaşıyor? Mühim olan Ne, ne söylediği değil. Nasıl yaşıyor adam? Dürüst mü yaşıyor? Sade mi yaşıyor? bir mı yaşıyor? Arif mi? Hali mi? Bir insanın uzaktan bakarsın dış görünüşü iyi olabilir. Mühim değil. Kalbi mi? Ne diyor? Filozofun birisi karşıdan boylu, potlu, yakışıklı bir ay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 üç kendini beğenmiş vesaire neyse ne demiş ina u ve fihi hallun altından bir kap içinde sirke var demişim. hoşuma gidiyor kap altından efendim ama içinde sirke var dışı altın gibi pırıl pırıl ama içi sirke gibi ekşi turşu kıymetsiz yani evet mühim olan hal. evet tasavvuf bir haldir bir vasıftır, kul onun içinde bulunur. İşte bu tasavvuf bilir, sofî denilir Şimdi karşısındaki sormuş, ya seyidi, seyit efendi demek, seyidi de efendi demek, ya seyidi. Nasun dilabti, emnasun dilak. Bu hal kulun halimidir hakkın halidir, Allah'ın mıdır? Yani bu durum kulun mudur, Allah'ın mıdır? Fakale, nasıl bilhak, hakikaten ve nasıl bilat diye resmen. Hakikaten Allah'ın vasfıdır, efendim. Ama dış görünüşte, efendim, kulun vasfıdır. Şimdi bu söz tabi, gelin bir sözdür. Anladığımız kadar açıklamaya çalışalım. Biliyorsunuz, Allahu Teala Hazretleri halı yaratan. her şeyi yaratan odur. İlediğini yapar, dilediğini yapmaz. Yev alul Kimse ona karşı çıkamaz. Efendim istemediği şeyi, efendim yapılmasın dediği şeyi yapmaya güç yetiremez. müsaade ettiği şeyi yapabilir. İzin verdiği işlerde yapabilir. Hepsi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 وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah bilemezse siz bir şeyi dileyemezsiniz bile. Yani siz içinizden ben dilediğimi yaparım. İyi ama dilediğin şeyle içinden bir şey biliyorsun. Ben bugün deniz kenarından gideyim, vapura bineyim, gezdeyim veya gözümeye oturayım, sahilde bir elbiyanda çay içeyim mesela. Bir şey diliyorsun ama, bir şey diliyorsun ama... Öteki şeyleri dilemedin de bunun niyetiyle dilettin? Ve maafi şâhûne illâin yişâhallah. Dilemek de senin elinde değil. Allah sana istediğini dilettiriyor da ondan diliyor. Onun için eski şairlerden birisi bir şiir yazmış. Güzel. Bir hikmetli manzume. Diyor ki cümle işler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 Bizim ne yapmamız lazım? Yani cümlesi Allah'tan olduğuna göre nafi de, yani menfaat veren de, dar da, zarar veren de Allah madem ki kaldıran da, hafık da, Rafik de, Allah indiren, kaldıran, Allah aziz ve zelil kılan, Allah yaşatan, öldüren Allah. Bunlar esma-i cüzda'da biliyorsunuz. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim yapmamız gereken şey, muhterem kardeşlerim, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmak.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 Peygamber Efendimiz amcası Ebu Teala'nın istedik hidayete ermesine Allah vermeyince iman etmedi. imansız göçtü. Demek ki efendim ne yapmamız lazım? Allah bizi sevsin diye çırpınmamız lazım. Ne yapınca sever? İtaat edince sever. Emrimi tutunca sever. Ne yapınca sever? Zikretince sever. Ne yapınca sever? Güzel huylu olunca sever. Bunları yapmaya çalışacağız ki kullar kuldan işaret Cenab-ı Hak'tan beşaret olacak. Kuldan bir emare dedilecek Allah da o zaman öpenecek. Yapacağımız bir tek şey var. Çok kolay hepinizin hatırında kalacak şey. Allah'ın sevgisini kazanmayı düşünmek ve onu yapmaya çalışmak. Bunu düşündün mü? İşte bu niyet. Yani müminin niyeti.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 ve kudret vermek ve imkan sağlamak tefsirteni refik etmek Allah'tan olacak. Çok ince bir konudur ama işin özü budur. İşin aslı, esası özü. Sen şimdi her yapmak istediğini yapabiliyor musun? Yapamıyor. Bir kere herkes çok para kazanmak ister, herkes para kazanamıyor, bir kere iflas ediyor. Çok kimse para kazanayım diye bir açıyor, iflas ediyor. Demek ki para kazanmak istiyor ama yapamıyor. Sıhhatli olmak elinde mi? Hayır. Sağlıklı olmak gayret ediyor, milyonlar harcıyor ama bir hafizalığa tutuluyor. Çocuk sahibi olmak istiyor, Allah çocuk vermezse olamıyor. Çocuk sahibi olmamak istiyor, Allah'ın inadına veriyor. Koruma, bilmem ne, efendim, vesaire, doğum kontrolü filan derken, top bakıyorsun, hay Allah, yine bir çocuk. İstemiyor. İstemedi halde veriyor. Yani demek ki insanın elinde bir şeyler olmadığını, birçok şeyi istediği halde yapamadığını, birçok şeyi istemediği halde başına geldiğini biliyoruz. Hangi bostralık isterdi başına bu haller gelsin? İstemezdi. Demek ki olayların yapıcısı bizim üstümüzde, bizim dışımızda. Eh, bazı şeyleri yapabiliyor gibi görünüyoruz ama o yapabildiğimiz şeyler de gene Allah'ın kudretine bağlı. Şimdi biz bir kardeşimiz var, Avustralya'dan haberi geldi. Allah şifa versin. Amin. Duvarınızı alın. Alma bir şey söylüyorum. Terç olmuş. Çok müdetehidin, çok hayırsever, çok iyi bir kardeşimiz. Terç olmuş. Allah şifa versin. Terç olunca insan ne yapıyor hocam? İnsan terç olursa, eli terç olursa elini kıpırdatamazsın. Yüzü felç olursa gözünü açıp kaptayamaz, ağzını oynatamaz, konuşamazsın.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 kalbimize bu güzel niyeti yerleştireceğiz. Şurada altın gibi, fırlanta gibi bir niyetimiz olacak. Bu adamın kalbindeki niyetiyle, bu adam Allah'ın rızasını kazanmak istiyor. Tamam. Allah'ın Allah rızasını kazanmak istiyor. İşte bizim bayrağımızdur. Ah keşke getirseydim. Geçen gün hediye ettiler bana. Siyah bir bayrak yapmışlar. Üstünde bir tarafında La ilahe İllallah yazıyor. Bayrak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 Mevki makam sahibi olmak değil, eğlenmek değil, zevk değil, hatta saadet, mutluluk, keyif, safa filan değil. E hocam, olur ya hani keyif değilmiş, zevk değilmiş, safa değilmiş. Hıh! E peki şehit niye şehit oluyor? Söyle bakın çok mu keyifli yani halletmek, dağlarda düşmanla heyecan içinde çarpışmak, yaralanmak, ah yandım diye yerlere düşmek? kolu kopması, bacağı kopması. Evet, İsveç'e gittiğimde bir Arapla tanıştım. Arapların camisine gittik İsveç'te, Stokoli'de. Selamünaleyküm, aleykümselam. Birileriyle kucaklaştık, ismini öğrendik. Tamam, Müslüman bir Arap kardeşimiz. Geçen gidişimde İsveç'te onunla karşılaştım. Selamlaştık, beni tanıdınız mı dedi. Ben de herkes böyle çok insanlık bir şey yaptığım için herkese birden tanıyamayabiliyorum yani. Tamam bir yerden tanıyorum ama her gittiğim şehirde on bin kişiyle karşılaşırsa bir insan hangi birini tanıyacak? Dedi ki ben Stockholm'dan senin işte Falanca sene birim camiye geldiğim zaman e, tanıştığım kardeşin işte filan Arap ülkesinden Falanca'yım dedi. Ama bu sefer neydi muhterem kardeşlerim? Koltuk değneğiyle geziyordu. Bir ayağı yoktu. Bir ayağı yoktu. Ayağının bir tanesi yok. Dedim hayır ola geçmiş olsun. Hayırdır hocam dedi. Hayırdır dedi. Afganistan'a cihada gittim dedi. Bir ayağımıza şehit verdik. Bir ayağımız gitti dedi. Ee, yani safalı mı? İnsanın gözün kör olması, ayağının kopması, canının gitmesi. Niye yapıyor bunu? Allah rızası için. Ölümü bile gözü alıyor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 Efendim, e, bosna'ya, her şeye. istiyordun ama işte huduttan bırakmadılar, pasaport vermediler. Kaçmak istedin, yakalandın bilmem hani. İstediği olmuyor insan, Olamıyor her istediği. Nasip olmuyor filan. Haslamıyor. Ha, i̇şte yapamasan bile sevap kazanıyorsun. Şu içindeki niyetinin Fırlandı gibi olmasından, som altın gibi olmasından. Yapacağımız bir tek şey bu, bu taraflar kardeşlerin. Eğer biz Allah'ın rızasını düşünürsek, Allah bizim niyetimize göre şeyleri yapmamıza imkan veriyor. Ondan düşünelim. Gayet kolay. Müslümanlık çok kolay. Müslümanlık bir tek bayrak. Bir tarafında la ilahe illallah yazıyor, bir tarafında ilahi ente maksudi, öyle maksudun. Ya Rabbi benim gayem sensin senin rızanı kazanmak istiyor. Şimdi o kadar güzel zevkli sefalı yerler var ki dışarıda zevk için, sefa için oho çok güzel yerler var. Çamlıca'dan geldik biz şimdi buraya. Yokuştan şöyle koşuyoruzdan bilmem nereden. E, Çamlıca'da herkes çimenlerin üzerinde manzaralı yerlerde güzel. sokralarını yaymışlar. Yiyorlar, atıştırıyorlar lök lök, hop hop efendim. lıkır lıkır, şıkır şıkır, fıkır fıkır. Yani siz buradaki bu toplantıya bu derse İzmir'den geliyorum ben. İki gündür yoldayım. Bu derse. Hocam gitme. Yok. öyle şey yok. Benim orada kardeşlerimle ders yapacağım. Sözüm var, oraya gideceğim. Bir iki gündür yoldayım ben. Buraya geliyorum. Çok güzel yerler. Bırakılacak yerler değil. Orada çok güzel. E, siz de isterseniz, herhalde televizyon karıştırdığını. Kırk tane kanal var. Telefisyon. Kırk tane. Teles makinesi. Yanlış telaffuz etmiyorum. Telaffuza çok dikkat ederim. Şeyim var. Edebiyatçılığım var. Biliciliğim var. Yanlış duymadınız. Telefisyon. Teles makinesi. Ne iyi telef ediyor? Zamanı, sevabı, kalbi, aklı, fikri, niyeti, ihlası. Her şeyi telet ediyor. Neden? Ah, ah hocam. Ah. Neler var şimdi? Neler var? Hristiyanlık propagandası var, kafirlik var, efendim meyhane var. Kilise var, efendim bilmem zina var, fuhuş var, içki var, kumar var, adam öldürme var. Geçen gün bir film televizyonu açıyoruz, haberleri dinleyeceğiz. Meraklıyız hükümet kuruluyor mu, kurulmuyor mu bilmem mesela. Ayarlarken bir film. Adamlar evlerinde en son modern silahlar takır takır takır takır takır, adamları öldürüyorlar. Her taraf kan revan içinde yerlere dökülüyor. Takır takır takır öldürüyorlar, takır takır öldürüyorlar. Film bu Amerikalıların Geçet filmlerinde. Yani öldürme böyle şey. Allah Allah, bu adamlar böyle prasa doğuran gibi adam doğuruyor, ekim biçer gibi insan öldürüyor. Bunlar öldürülenler Amerikalı, yani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 Kelimisyonda onu oynatan da domuz oldu. Domuz. O da domuz. Neden? Müslüman mahallesinde her satılmaz. Getiriyor buraya. Müslüman mahallesinde film gösteriyor. Filmin içinde herkesin hiç beslediği, düşman olan iki şahsin birisinin adı Mustafa, benim peygamberimiyim ki sallallahu aleyhi ve sellem'in, Birisi de Ahmet, O da peygamberimiyim.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 Bosna-Herzeg'de Müslüman kardeşi mötürlüyor. Hem Çeşenistan'da Müslüman kardeşini mötürlüyor, hem Keşmirde Müslüman kardeşini mötürlüyor, hem de Amerikan filminde katiller Müslüman taraftarı, Mazlumlar Amerikanlı. Domuz'a bak, ayna bak. Hem de filmdeki, tabi o filmi seyretsin bir insan, vay katiller vay diyecek, getir mutfaktan ekmek bıçağını diyecek, ben, benim tabanca mı diyecek, mi diyecek yani. Kızacak, kime kızacak? Mustafa'ya Ahmet'e kızacak bu seram kardeşlerim. Mustafa kim? Ahmet kim? Peygamber Efendimizin isimleri, Peygamber Efendimizin ümmetinden Peygamber Efendimiz'i seven, onun yolunda gitmek isteyen iki insan. Dünyayı derba eden Mustafa'lar, Ahmet'ler mi bugün? Domuz gibi bilirler dünyayı berbat edenlerin olduğunu. kendileri olduğunu. Sömürücü kendileri Bunu domuz gibi bilirler. Kilki gibi bilirler ama o kadar kullandılar ki, Zeytinya'nın seçilmesini biliyorlar. Hem zalim, hem de öldürdükleri insanları düşman olarak gösterip öyle propaganda filmi yapıyorlar. Şimdi bir Amerikalı olarak düşünün hiçbir şey bilmiyorsunuz. Amerikalısınız, televizyonda bu filmi görüyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Vay şu Müslümanlar! Vay şu Mustafa'lar! Vay şu Ahmetler! Deneyecek misiniz? Neden? E, güzel bir müesseseyi basıyorlar. Prasa biçer gibi Ekim biçeri gibi adam öldürüyorlar ellerindeki şeylerle, takır, takır, takır, takır, takır, takır. Hepsi ah diyor, yandım diyor, bilmem ne diyor, bakıyorsun göğsü parçalanmış, gözü dönmüş, hepsi böyle ve sahneler. Tabii oyun hepsi ya, ama, yani propaganda filmi. Amerikan halkını İslam'a düşman etmek istiyor. Nasıl düşman etmek istiyor? İslam yanlış bir yoldur, Müslüman olmayın diyemiyor. Neden? İslam doğru yol olduğu için. İslam'ın kusur olmadığı için. Filmle farkına varmadan İslam düşmanı yetiştiriyor. Ben Almanya'ya üniversite tarafından görevli gönderildim. Coçent olmadan önce. 6 ay kaldı Almanya'da. O zaman 4 tane televizyon kanalı vardı Almanya'da. Avusturya kanalı bilmem ne kanalı bilmem ne bilmem ne 4 kanalı vardı. Bizde şimdi kaç tane, 30 tane, 40 tane kanal var. Kanal, kanalizasyon, telefisyon, kanalizasyonları. Bir sürü. Şimdi o kanallarda muhtemelen kardeşlerim, karıştırıldım ben. Almanca öğreneceğim, doçent olacağım. Almanca'dan insana gireceğim, doçentir gibi Almanca lazım bana. Neden? Almanya'da İslam ve Türkoloji çalışmaları ileri. Adamlar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 Benim ecdadımın aleyhinde, Osmanlıların aleyhinde, Türklerin aleyhinde mutlaka gizli ve açık mevzi propagandalar vardır. Mutlaka. Her şey şaşmaz. Bu nedir? Devlet politikasıdır, muhterem kardeşlerim. Devletlerin kültür politikasıdır. Alman devleti, Alman milletinin Müslüman olmasını istemediği için dört televizyon kanalizasyonunda ne yapıyor? İslamı kötü gösterecek programlar yapıyor. Alman domuzu kendisi et yemez mi? Yemez mi? Yer. Ama Müslüman bir yerde bir kurban kesmişse kurban kesişini gösteriyor. Hayvanı çırpıldığını gösteriyor. Kanların yere arttığını gösteriyor. İşte mesela o böyle kan dökücülür diyor. E sen kan dökücülür değil misin? Sen koyun kes musun Senin mezbaın yok mu? Senin bir haftada yediğin et İslam ülkelerindeki fukaracıkların bir ayda yedi etten fazla. Sen daha çok şey yapıyorsun. Bir Amerikalı dünyayı bir Hintliler rakam unuttum 37.simi 47.simi daha fazla tahrip ediyormuş Amerikalı. Modern mi? Çağdaş. Çağdaş olduğu için yapıyor, yıkıyor, kırıyor, döküyor atıyor filan 47 tane hadi tenzilat yapalım aşağı rakam alalım. 37 tane hizlinin şu dünyaya verdiği zarar kadar bir Amerikalı zarar veriyor. Dozuz. Neden? Çağdaş. Konfora alışmış. Yiyecek içecek daha sürek ortalıyor. Biricim patladan yiyecek. Bütüye yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim televizyon kanalizasyonlarımızda da telefonu zor olsunlar zorlanır haksız ediyorum. <gülüyor> Efendim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 macera. Bunlarla dolduruyorlar milletin kafasını. Sonra ne oluyor millet? Sonra çocuklarımız orta ortaokulda gömkeş ah, oluyor. Kolları, buraları iğne bata bata çürüyor. Kafası çürüyor. Yok onu gülüyorlar. Memnun oluyorlar. Neden? Evet, bir Müslüman eksik olsun diyorlar. Şimdi bizi Suriye'yle çarpıştıracaklar. İran'da çarpıştıracaklar. Arap da çarpıştıracaklar. Neden? Neden? E bu tarafı bu tarafı öldürse de sevinecekler o tarafı öbür tarafı öldürse de sevinecekler Suriye'ye gidip Türkiye aleyhinde konuşuyorlar Türkiye'ye gelip Suriye'nin aleyhinde konuşuyorlar kışkırtıyorlar Suriye'de bombayı kendisi atıyor Türkiye'ye Türkiye e, Türkiye'ye atıyor diyor Türkiye'ye de gidiyor diyor ki Suriye senin alehinde çalışıyor diyor şeytan mı? insi şey atıydır insanların da şeytanları var cinlerin de şeytanları var. Cinlerin şeytanları görünmez, insanların şeytanları görünür. İnsanlardan da aradadır. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gözümüzü açacağız, dinimize sarılacağız, vicdanımızda terazi dost doğru akılacak, hakkı hak bileceğiz, söyleyeceğiz, batılı batıl bileceğiz, koruyacağız çok oyunlar var çünkü. Etrafımızda her şey tehlikeli, her şey zehirli. Sular mikroplu, deniz mikroplu, gıda mikroplu, kültür mikroplu, hava mikroplu, gazeten mikroplu, mecba mikroplu. Efendim, telefisyon televizyon kanalizasyonlarda mikroplu. Hadi gel bakalım bu kanalizasyonun suyunu iç. İyisini yapacaksın, kötüsünden. Kendini de çocuk çocuğun da koruyacaksın, başka şey yok. Evet. İslam'ın özünü anlattık. Her yaptığımız şeyi Allah rızası için yapacağız. Dedik. Ve efendim etrafımıza dikkat edeceğiz. İslam düşmanları, İslam'dan rahatsız olanlar var. Onlar böyle çalışıyorlar. Demiş olduk. Bir paragraf daha okuyoruz. Şevî ve ebade günün râzî ve yekul. Semin feeva amr el-Nemariye yekul Sem'itu Cüneydiye yekul. diyor ki Ebubekir Evraciden ben işittim şöyle diyordu. O da Ebu Emir el-Nemari'den işitmiş. O da Cüneyd-i Bağdadi'den işitmiş. Kavide o Ne diyormuş Cüneyd-i Bağdadi? İnneke len tekuna alel hakikati akten ve şeyun mimma dunhu leke müster, müstezikkun ve inneke lem tasire ilâ saridil hürriye ve aleke min hakikati umudiyeti bakiye fe izâ künte lehu vahkehu azden künte mimma cünehu hürra Arapçası bu. Arapça bilenler kulakları alsın diye okudum. Efendim şimdi öteki kardeşlerim için izahını yapıyor. Cüneydi Bağdadi ne demiş? Ne buyurmuş mübarek büyümün? İki tek yöne doğru, alan hakikati afar. <gülüyor> Yahudadaki bu Allah Allah'a gidiyor. Sen Allah'a hakikat üzere gerçekten kul olamazsın. Sen Allah'a hakikatiyle tam tamına gerçekten kul olamazsın. Veşe'ün limadunehu leke müstelikun. Allah'tan başka bir şey seni esir almışsa, seni kendine bağlamışsa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 güçlü kuvvetli. Demiri böyle alıyor. Yükebiliyor. Vay be ne kuvveti. Hangisi yenecek? Sigarayla adam bir tutuşuyorlar. Az altı üstünse bir köz bakıyorsun. Sigara adamı yatırmış. Üstüne çekmiş. Yenmiş sigara adamı. Aa. Şu kadarcık sigara adamı yenmiş. Hocam ne demek istiyorsun? Yani bu koca adam bu aklıyla bu sigaradan vazgeçemiyor. Şu sigaranın destekliyor. Türk sigara o adamı yeniyor. Ya bu seninse sıhhatine zarar Doktorlar söylüyor, profesörler söylüyor, akademi başkanları söylüyor, genel tabipler söylüyor, gülhanede söylüyorlar, gazetede yazıyorlar, bu sigara zararlı ya! Bırakacaksın bunu. Bırakamaz. Niye? Güç yetiremez ki, bu beni yemez. Buna güç yetiremez. Belki içinizde pek çoğu olursa öylesiniz. Şurasında sigara paketi, Yak bir sigara. Bir de ki, hediye de eder. Çok da cömerttir. Ya benden bir sigara. Ya içmiyorum bile Ya kallarsın ya. Bir tane ne olacak? Bir de İster zengin olsun. ister bu para. Her yemekten sonra içmek lazım sigara falan. şey i̇şte böyle bir şeyler. Tekerlemeler vesaireler. Bu sigara bu adamı yemiyor. İçmemek lazım. Neden? Ciğere zararlıyor. Sıhhati bozuyor. Kanser maddeler cenn maddeler iktidarıyor. Kanser Yapan maddeler işte var kanser Hansaloğlu. Yavaş yavaş büyüyor. Buna bunun karşısında yeniliyor adam. Sigara, cansız, cinsiz efendim bir kağıtastanlı ot, ota yeniliyor. Bunun karşısında daha neler var? Kadın çıkıyor karşısına süslü süslü, allı bullu, boyalı hoca bir kadını süsleme sanayi var. Kozmetik sanayi diyorlar. Türkçe kelimesi yok ki karşılığı, kozmetik süzlenme sanayi. Efendim, allık, allık, pudra, boya sanayi. Ne yapacak kadın? Güzel görünmek için tuvalet masasının karşına geçecek, pudralanacak, kremlenecek, inciz kremi, gecik kremi, rastıklanacak, kaşları, kirpikleri, efendim boyayacak, kıvıracak, çevirecek buyruk yapacak. Efendim saçlarını derbine götürecek. Koca makinelerin içine koca kafasını sokacak içine efendim kıvırtacak. 6 aylık ondülasyon permanent. Permanent şeyleri devamlı. 6 ay yıkasan da dalgaları çözülmüyor. 6 aylık. Zaten dalgaları çözülmesin diye yıkamayı da atlatıyorlar. bu sesi almıyor. Neden almıyor? Yıkamıyor mu bu? kokmamak için yıkanıyor ama başına torba geçiriyor. 6 on ondülasyon permanent bozulmasın diye permanent okunur herhalde şeyde Fransızcada. Efendim, e, başına torba geçiriyor ıslanmıyor. E, saçı yıkanmadan gusül olur mu? Olmaz. Günüp geziyor. Saçlarının dalgası bozulmasın diye günüp geziyor kadın. Allık, kuzura, rastık bilmem ne göğüsler takmaz, bilmem neler çıkmaz ve bilmem neler efendim e, yolma, şey yapmak E erkek de ona benzer şeyler bilmem ne bilesin. O onun karşısına çıkıyor, efendim ete uzun. Azerim maşallah tesettürlü galiba yok yan taraftan cırp buraya kadar açık. Tesettür ilde olmayacak. Aşağı kadar kapalı olursa 20 sanırlar. 20 sanmaları için uzun da olacak ki buraya kadar. Ayağını aktır zaman nasıl olsa plajda gösterdiği yerleri gösterse ne olurmuş diye düşünüyor. Zaten plajda ben bundan daha yukarısını gösteriyorum ne olacak diyor. Şimdi bu taraftaki de onu görünce dayanamıyor, Sigaraya dayanamayan, sigaraya yenilen, hadi ona daha çok yeni diyor. Arapça bir şiir var diyor ki: Yastranla zeldukla hatta daha harek ve insana. Bu kadın kısmı diyor ya en zayıf, naif, narin, nazenin olduğu halde iyice pehlivanları deviriyor. Yeniyor. Neden? ok oh, yandım. Aman bakışı şöyle, saçı şöyle, kaçı böyle, efendim, şey yapıyor. Nasıl olacak? Namuslu olacak, Müslüman olacak, müddet iyi olacak, gözüne sahip olacak, iyiliğine sahip olacak, namusuna sahip olacak. Kadın erseğe bakmayacak, erkek kadına bakmayacak, örtülü olacak. İslam böyle. E evlenmek yok mu? Var. Nikâhla, nikâhlanacak, evlenecek. Zina yok. Zina yok. Flört yok. Gerçek yok. Gerçek katkıyla bak bakalım. Manzaraya. Gelecek şimdi Cüneyd-i Bağdadi'nin ne sözleri var mübareğine. Önümüzdeki haftaya kaldı. Şimdi bak, seni Allah'tan böyle bir şey esir almışsan sen Allah'a hakiki kulluk edemezsin. Kadının eseriysen Allah'a kulluk edemezsin. Paranın eseriysen Allah'a kulluk edemezsin. Efendim, başkalarının başkalarının takdirinin eseriysen, yani ne demek bu? Başkaları beğensin diye her şeyi yapıyor. Kızım mantığını öt. herkes herkes beni ayıptar. Ayıptasın. Allah sever kızım, Yok Öl. Ötlemem. Öl. Başkalarından utanırsın. Bak, başkalarının şeyine kıymet veriyor, değerlendirmesine. Halbuki, Müslümanın vasfı nedir? وَلَا يَقَعْفُونَ لَوْنَةَ لَا اِمْ Kınayanın namazından Müslüman kalkmaz. Benim namaz baktım, çekilin şöyle. Allahu Ekber! سُلْحَنَاكَ اللّٰهُ اَبْلِيَا بِالْقِرِ Müslüman öyle. Havaalanında namaz kılar, istasyonda namaz kılar, meydanda namaz kılar, namaz kaçacak çünkü. Vapurda namaz kılar, kayıtta namaz kılar. Allah Allah, amma sohbu adama çattık ya, namazın kazası var. Bizim otobüs şoförleri filan hepsi sanki müftü. Şurada durun namaz kılacağız diyor, abi diyor, kazasen olur diyor. Şey Şöyle, fesulullah. <gülüyor> şöyle elini tersiyle bir tane vuruyorsun, başını dert ediyor bizim. Fesulullah. Allah. O sesler, o sesler hepsi şey hepsi sanki müftiye hanım müftiye hanım atas olacaksın diyor ki teyemim ne olur diyor oturduğun yerden olur diyor İçeride sual edin diyor istemiyorum e yukarıda iftar vakti olmuş aşağıda kalktığın meydanda iftar vakti olmuş yukarıda sen uçuyorsun camdan bakıyorsun güneş karşında getiriyor yeme. daha oruç vakti gelmedi Efendim biraz sorar. İstemiyorum şimdi diyorsun. Beyefendi diyor şimdi yiyebilirsiniz. İstanbul'da ister oldu diyor. İstanbul'da oldu ama ben şimdi İstanbul'da değilim ki havadayım. Güneş karşılığında. Güneş batmamış da. Olur efendim diyor da biz, biz sorduk bebeğim. Kızım ben ilahiyat fakültesi profesörüyüm. Yani böyle şey olmaz. Sen kimden sordun? Kimden öğrendin? Yani hostesler fetva verir. Otobüs muavinleri fetva verir. Herkes ilginç. Allah-u Ekber, Alman şu memleket ne hale geldi? Ne yapacağız? Kınayan'ın kınamasından kalkmayacak, namazını kılacaksa kılacak, orkünü geçerse geç geçerse Allah'ın elbine uyacak. O haramdır diyecek, yapmayacak. Benim giyimin böyledir, haa böyle maya mı olur? Şimdi gelikanlıların yüzüme öğrenmesi lazım, tamam. Ne giymesi lazım? Gizinin altında giymesi lazım. Öyle fiyafetler öyle var, öyle mayalar var, Haşema diyorlar, hakiki şeriat, mayosu falan bir şeyler, haşama. Onu diyor, aa böyle şey olur mu? Niye olmasın? Seninki olur mu? Seninki şu kadar. Üçgen de değil, iç müke, üçgen. Fenerlarında böyle iç müke, şu kadarcık bir şey, ah oh, zavallı, kırtlıktan mı çıktın, bez mi bulamadın? Arktan mi mı çıktın? Yani ne yapacakmışlar? var? diyecek. Kimseye esir olmayacak. Eğer bir başkasının esaretindeyse Allah kılık edemez. Ve yine hürriyet. sen apaçık bir hürriyete ulaşamazsın. Ve aleyke min hakikati übüciyeti bakiyye. O masivanın kulluğundan senin yüzünde birazcık bir bakiyye kalmışsa sen Allah'a kılık edemezsin. Allah'a has kılık etmek istiyorsun? Öteki bağlar kovar. Allah'tan gayrisine boyun dükme. Allah'a kul, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın emrini tutmak, Allah'ın yolunda yürümek, başkasına aldırmak. En güzel şey, bunu söylüyor. فَاِذَا كُمْتَ لَوْوَحْدَهُ عَدْنَ Sadece ve sadece Allah'a kul olursan, كُنْتَ مِمَّ دُونَهُ هُرْرًا O zaman Allah'tan gayretiminin karşısında hür olur. Seni Amerika'da bağlayamaz, Avrupa'da bağlayamaz, memleketin içindeki dışındaki şu güç odakları, bu güç odakları falanca filanca o da iyi sana tesir edemezler. Neden? Sen Allah'a hakiki kul oldun. Sen Allah'a hakiki kul oldun mu başkalarının karşısında hür olursun. Başkalarının esaretinden bir fakirye, birazcık kalıntı üzerine varsa Allah'a tam kulluk yapamazsın. Neden? Yaptırmaz. Daireden müsaade etmiyorlar, cuma kırma Etmezler tabii. İmtihan. Takır takır gideceksin Cuma namazını. Atarlar, atsınlar, satarlar, satsınlar, keserler, kesinler, yakarlar, yapsınlar. Cuma namazını kıracağım. Cuma Allah'ın emri. Bunda faydı yok. Böyle olacak. Böyle olmayınca öyle. Petek Türk Müslümanı olmaz. Bak nasıl anlatıyor gerçek kulumunun nasıl olacağını, nasıl kahramanlık öğretiyor. Onun için tasavvuftan korkarlar. Bütün İslam düşmanları tasavvuftan korkar. Müterim kardeşlerim, neden? Bu tasavvuf, hakiki Sofi oldu mu? Sofi, hakiki Sofi oldu mu? Bir Allah hakkı olur, başka hiçbir şeyden korkmaz. Anladın mı tasavvufun kıymetini, güzelliğini? Mevla'nın kıymetini, Yunus'un kıymetini anladın mı? Eşref oldu, Rumi'yi? İşte böyle. Bu yol işte. allah Teala Teala'yı getir bizi, hakiki Müslüman eylesin. Hakiki türlerden eylesin. Hür kullarından eylesin. Kendisine kul, başka her şeyin esaretinden paçayı, yakayı, sıyırmış hür kul olmayı nasıl eylesin. Ders almak isteyenler var, ders vereceğim. Sorular var, ona bir şey diyemiyoruz. Dua isteyenler var, hepsine dua edeceğiz. Hatimler vesaireler, onların duasını yapalım. Fatiha İşleri'de maalesef göre.